Sen iki ters bir düz kırgınlıklar örerken Beş numara şişle Yumuşacık kakaolu kekler yapardı Karşı evin annesi İmrenirdim Mutfağındaki eksik malzemeden bir haber Tepeleme dolu kızgınlıklar yüklerdim Dişlerimin arasına Bilmezdim anne Karşı evin babasında bitermiş iş Bunu görmezdim Hep başın ağrırdı Başın hep ağrırdı Sırf bu yüzden bile bazı zamanlar seni sevmezdim. Küçüklüm anne. Bilseydim evinde su faturası ödenmemiş, çeşmeden akmayan suya isyan etmezdim. Sen iki kere ikinin dört ettiğini ekmek hesabından bilirken, biz kokulu çamaşırlara sardı karşı annesi. Özenirdim. Ellerindeki çamaşır suyu kokusundan rahatsız, çocukça bir küskünlük eklerdim gecelerime. Oysa ellerin, Ruhumu karmış saçlarımdan. Ömrümü tararmış titreyen parmakları. Bilmezdim anne. Büyümek denen illet dayanıncaya dek kapıma ellerinin ne muhteşem olduğunu bilmezdim. Küçüktüm anne. Yoksa gün aşırı patlayan sarı ampulü, mumla yamayacak yüce gönlünü ezecek kadar ezilmezdim. Sen çalı süpürgesiyle süpürürken dış kapının ağzını Taze boyalı saçlarını savurarak süzünürdü karşı evin annesi. Ayağında yüksek topuklu bir isyan. <gülüyor> Düşündüm de şimdi ne iriti dururdu o topukların üstünde sen dursan. Senin, senin çatlamış ayakların vardı anne. Hacı Şakir kokardın en beyazından. İncecik bir yemeniyle gizlerdin. Ölünce her bir tele yılan olacak sandığın sırma saçlarını. Çok yeni anladım anne. Aran her saç telinden üstüme düşen payımı. Çocuktum anne. Bir bisikletim olsa Bütün mutluluklar benimdi. Babam eve sarhoş gelmiş, geç gelmiş. Hepsi sabah sokağa çıktığımda biterdi. Bilmezdim anne. Karşı evden arta kalan çantalar dolusu giysi Üstümüze cuk otururken Ruhuna azap olur akarmış. Bilmezdim. Benim annem gözünün yaşıyla her bayram marifesi vitrinlere bakarmış. Sen ilkokul fişlerimi kardeşimle hecelerken telefonu keşfetmiş karşı evin annesi. Bilsen ne cahiltin, ne görgüsüzlüğün gözümde. Yak deseler yakacağım o dakika dünyayı, yık deseler ne şu eski divan kalacak, ne çiçekli perdeler. Şimdiki aklımda, Ah. Bir sorsalar bana, desem, o tertemiz günlerim hani şimdi neredeler? Ben ay sonunu nasıl getireceğim diye hesaplar yaparken bir gün, oğlum nefes nefese yararak ortalığı girdi içeri, yumuşacık kakaolu kekler yapmış dedi karşı evin annesi. Çok geç anlıyor insan anne, çok geç anlıyor. Ille de kendi annesi, ille de kendi annesi, ille de kendi annesi.